Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r ilaha illallah abduhu Mana ve mahiyeti olarak bir sohbet başlattık. Geçen hafta rübiyet tevhidini işledik. İsim ve sıfatlara başladık ve isim ve sıfatlar yarım kaldı. Tevhidin mana ve mahiyeti neydi? Birleme anlamına geliyordu. Birlemek anlamına. Allah'u Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmadan onun isim ve sıfatlarına hiçbir mahlukatı benzetmeden onun isim ve sıfatlarını tanımak olarak başlatmıştık. Ve rububiyet tevhidini işlemiştik. Rububiyet tevhidi ne anlamlara geliyordu? Allah'ın Rab ve Rabbaniyetini konu eden, içeren şeylerdi. Hatta bu konuda Mekkeli müşriklerin bile hiçbir sıkıntıları yoktu. Onlar bile Allah'u azza ve Celle'nin Rab ve Rabbaniyeti konusunda e, i̇krar ediyorlardı Kitabında Rabbimiz bunu bildiriyordu e, Rububiyet tevhidi Allahu Azza ve celle'nin yönetici olduğunu Yağmuru yağdıranın Rüzgarı estirenin Ölünü diriltenin Diri öldürenin Kainatın tasarrufu onun elinde olduğu Tevhid bölümünün birinci cüzüydü Rububiyet tevhidi Ve bu bölümle Allah'ın Rabb'lüğü sıfatıyla kulun ilahlık sıfatından önce mahtaptır demiştik. Ne yapmıştık? Ee, Allah'ın Rablığıyla kul yaratıldığı an mahtap oluyor. enestuq Arap Araf suresi 172. ayeti kerimede kul yaratıldığı an, ruhlar yaratıldığı an Allah'u Azza ve Celle'nin Rablık sıfatıyla mahtap oluyordu. İlahlık sıfatıyla ise buluk çağından sonra mahtap oluyordu. Bunları görmüştük ve tevhid demiştik 3 kısımdı. Allah'ı birleme 3 kısımdı. Rububiyet tevhidi, ulu isim ve sıfatlar tevhidi. Geçen hafta bir bölümünü işledik ve ulûhiyet tevhidi, ibadetler tevhidi diye isimlendirmiştik. Demek ki tevhid 3 kısımmış. Rububiyet, isim ve sıfatlar ve ulûhiyet tevhidi. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde ayetlerde bunları belirtir. Bir ayet okuduğunda da okuduğumuzda bu ayetin rububiyet tevhidi bölümüne isim ve sıfatlar bölümüne mi, ulumiyet bölümüne mi girmez, girdiğini bir insanın, bir kulu bilip ayırt edebilmesi gerekiyor. Çünkü bazı tevhidin cüzlerini sadece bilmen yetiyor, bazı cüzlerinde bilip bilmen, uygulaman yetiyor. Ve bu bölümde de şöyle demiştik. Bilmek değil, birlemek kişiyi kurtarıyor ki bunu ulûhiyet tevhidinde biraz daha genişçe yer vereceğiz. Evet, isim ve sıfatlar tevhidine devam edelim inşallah. Nüzul ilişte kalmıştık. Hatırlıyor musunuz? Allahu Azze ve Celle arştan en yakın yer semasına muzul eder demiştik. Bu konudaki ayetleri, hadisleri nakletmiştik. Ee, isim ve sıfatlar tevhidini Şöyle başlıklar olarak tekrar olmayan kardeşlerimiz olabilir. Allah'ın ilmi her yerdedir demiştik bu konuyla. Allah'ın sıfatları kelam konuşma sıfatı demiştik. Yet el sıfatı demiştik. Vacih yüz sıfatı demiştik. Ayn göz sıfatı demiştik. Nuzul ilis sıfatı demiştik ve bugün de istiva yükselme kurulma anlamına gelen istiva sıfatıyla İnşallah konumuza devam ediyoruz. Rica Allah Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı şöyle buyurmuştur. Allah odur ki gökleri ve yeri bunların arasında bulunanları 6 günde yarattı. Hangi sıfatıyla yaratmıştı yer ve gökleri? Yet sıfatında görmüştü Görmüştük. 2 eliyle yaratmıştı. Yaratma iki kısımda oluyordu. Bir kelam sıfatıyla, on buyu vermekle, olu veriyordu. Ama Ademoğlu'nun e, gök ve yer semasını ve içinde bulunan her şeyi ve Adem Aleyhisselam'ı hangi sıfatıyla yaratmıştı? El sıfatıyla yaratmıştı. Bunlar tevhidin cüzlerindendir bilinmesi gerekiyor. Bunun içinde de önemli olduğu için de Rabbimiz kitabında bunları haber vermiştir. Allah odur ki gökleri ve yeri bunların arasında bulunanları altı günde yarattı. İmam Nebel-i diyor ki Allah odur ki derken de meydan okuyor. Hadi bakalım varsa böyle bir ila o da gökleri ve yeri yaratsın bakalım anlamında. Burada darwincilere meydan okuma vardır. Zamancılara meydan okuma vardır. Allah odur ki gökleri yeri bunların arasında bulunan her şeyi altı günde yarattı. Sonra arşa istiva edip kuruldu. Ondan başka bir dost şefaatçi yoktur. Dönüş de onadır. Öğüt alan yok mudur? Secde suresi ayet 4. O Rahman arşa kurulmuştur. Göklerde yerde ikisinin arasında ve toprağın altında bulunan her şeyi bilendir. Taha 5-6. Odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa istila etti. Yere gideni ondan çıkanı gökten ineni ona çıkanı bilir. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Hangi sıfatıyla? İlim sıfatıyla. Zatı sıfatıyla o, o Allah odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arşa istiva etti, yüceldi, kuruldu. Yere gireni ondan çıkanı, gökten ineni ona yükseleni bilir. Bak bilme sıfatını Rabbim burada kullandı. Hadid suresi ayet 4. Allah odur ki gökleri Görebildiğince bir direk olmaksızın yükseldi, Sonra arş üzerine kuruldu. Güneşi ayı iradesine boyun eğdirdi. Hepsi belli bir süre içerisinde akıp gitmektedirler. İşi düzenleyen, ayakta tutan açıkça Rabbinizdir. Kesin olarak karşılaşacaksınız. Yani mahşer günüyle kesin olarak karşılaşacaksınız. Rab suresi ayet 2. O ki gökleri yeri ikisi arasında bulunanları altı günde yarattı. Sonra arşa oturdu. E, Rahman'ın bunu e, bir bilen yok mudur? İşte bu benim hükmümdür diye bizlere hükmetti. Furkan suresi ayet 59. O ki gökleri yeri ikisi arasında bulunanları altı günde yarattı. Müslim de diyor ki bunu Adem oğluna da bir takvim kıldı. Ve Rabbimiz bu ayetin tefsirinde Peygamberine bildiriyor Pazar günü şunları, pazartesi şunları, salı şunları, çarşamba şunları, perşembe şunları Cuma günü de Adem Aleyhisselam'ın kendisini yarattı 6 günde, 7. günde Adem Aleyhisselam'ı yarattı Diye bildiriyor Evet 7. olarak Kadem, alak sıfatı Rabbimizin Bize Muhammed İbni Abdullah Ruzi radıyallahu anh tahtis etti ki... ...bize Abdullah Veheb radıyallahu anh... ...ibni Ate, Aziz ve Celil olan Allah'ın... ...o ki... ...cehennem dondun deyinceye kadar... ...o daha ziyade var mı? Daha ziyade var mı der? Cehennem mahşer günü... ...terazi kurulup... ...hesaplar görüldükten sonra... ...cehenneme atılma başladığında... ...cehennem daha var mı? Daha var mı? Daha var mı der... Alemlerin Rabbi diyor Şanına uygun bir şekilde Ayağını koyar Yetti mi der Cehennemde ey Rabbim yetti der Hadis sahi müslim Sekizinci cilt 3374 numaralı hadis Buhari 14. cilt 6540 <gülüyor> numaralı hadiste Evet, Allahu azze ve celle'nin Ayağı hiçbir şeye benzemezdi Şanına uygundu Burasını biz idrak edemiyoruz. Zaten yarattıkları hiçbir şeye benzemez. Burada ayak olarak bizim ayağımız gibi isim olarak kullanıyor. Bunlara ne demiştik? İsim ve müsenma ismi aynı. Müsenması farklıdır. Onu hemen isim ve sıfatlar tevhidinden sonra o bölüme gireceğiz. Evet. Bunun yücelik sıfatı Rabbimizin yücelik sıfatı. Allah'ın zatı sıfatlarından olan yüceliği iki kısmı ayrılır. Zatının yüceliği, sıfatlarının yüceliği. Zatı kendinin yüceliği, bir de sıfatlarının yüceliği. Sıfatların yüceliği, bütün sıfatlarının her bakımdan olgun, eksiksiz, yarattıkları hiçbir şeye benzemeyen ve Şanına olgun olduğudur. Allah'ın gerek meclisi sıfatı, iltişan, sıfatı, güzellik sıfatı, yücelik sıfatı, müzum sıfatı, Esma-i husna isimlerindeki güzellik sıfatları tüm noksanlıklardan münezzehtir. İsim olarak mahlukatına benzese bile isim olarak müsenması yani içeriği farklıdır, şanına uygundur. Zatının yüceliği ise zatının bütün yaratıklarından üstün olduğuna dair açık e, kanıtlar bulunmaktadır. Şöyle ki, Allah'ın yüceliği, üstünlüğü, arşa istiya etmesi, gökte olduğu, bütün yaratıkları bildiği, karıncanın ayak sesini bildiğini, onun emri olmadan daldaki yaprağın dahi kıvırdamadığıdır. O yücedir, bir uludur. Bakara 205. Yüce Rabb'in adını tesbih et. Ali İmran 1. Rahman arşa kuruldu. Yüceldi. Taha 5. Üstündeki Rablerinden korkarlar. Namıl 50. -el Gökte olanın sizi yerin dibine batırmayacağından emin olduğunuz Mülk 16. Güzel söz ona yükselir. Çıkar. Fatır 10. Melekler ve ruh ona yükselir. Meriç 158. Allah onun Musa'ya kendisine Musa'yı kendisine yüceltti. Nisa 158. Evet. Sekizinci sıfatı ise isba, parmak sıfatı. Rabbimizin parmak sıfatı. Rabbimiz bu konuya başlarken buyurdu ya onlar Rabbilerini gereği gibi tanıyamadılar. Onun için Allah'ın kitabında kendisini tanıttığı şekilde tanıma mecburiyetimiz vardır. Abdullah ibn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Bir kere peygamberin huzurunda Yahudi alimlerinden bir alim geldi Ya Muhammed Yahut da ey Ebul Kasım Hiç şüphesiz ki Yüce Allah kıyamet gününde Gökler bir parmağında Yaratıklarının her biri de diğer parmağında Bütün dağlar ağaçlarda bir parmağında Sular topraklar bir parmağında Diğer mahlukatlar da bir parmağında tutar Sonra onlar hareket onları hareket ettirir Melik ancak benim buyurur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurdu. Yahudi Tevrat'tan nakletti. Sözü doğrudur. Evet, Rüce Rabbim... ...bütün kainatı, gökleri bir parmağında... ...aynı Yahudi aliminin... ...söylediklerini söyler. Allah'ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyamet günü... ...yer tamamen onun avucu içindedir. Gökler ve sağ eline... ...dürülmüştür. Onların ortak koştuklarından... Uzak ve yücedir. Zümer suresi 67. ayeti kermede bunu yüzeyme indi. Görüldüğü gibi Yahudi Tevrat'ta tahrip olmayan, bozulmayan ayeti naklediyor. Bunu doğrulayan Zümer suresi 67. ayeti kerime iniyor. Bu hadiste Yahudinin bu kıssası da Sahih-i Müslim 8. cilt 2786 numaralı hadiste geçiyor. İkinci bir hadisse. Enes radıyallahu anh rivayet ettiğine göre, ettiğine göre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sık sık ey kalpleri iki parmağı arasında evirip çeviren Rabbim benim kalbimi sabit tut. Diğer bir rivayette benim kalbimi nefsimle baş başa bırakma. Veya diğer bir rivayette beni nefsimle baş başa bırakma. Ey bütün kalpleri iki parmağı arasında tutan Rabbim beni Göz açıp kapatıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Tirmizi 4. cilt 2226 numaralı hadis bu da. Parmağı ile arşın semalar üzerinde kubbe olduğunu işarettir. Bu hadiste parmağı ile arşın semaların üzerinde kubbe olduğudur. Alemlerin Rabbinin tek parmağı bütün kainat üzerinde kubbe gibidir diyor. Ebu Dağut 5. cilt 439 numaralı hadis muhtemelen kardeşlerim. Evet. 10. olarak sıfatlarıysa nefis sıfatı. Nefis. Ve yine Allah demişti ki Ey Meryem oğlu İsa İnsanlar beni ve anneni Allah'tan başka ilah edinen edin dedin mi sen? Rabbim de şöyle buyurdu. şey İsa da şöyle buyurdu. Haşa dedi. Sen yücesin. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer demişti ki demiş olsan zaten sen ne olup biteni nefsinde bilensin. Ben ancak bana emrettiğin şeyleri söyledim. Beni katına aldıktan sonra da onların üzerinde hiçbir tasarrufum yoktur. Şimdi bakın bu, hadisi, bu ayeti kerimede Maide suresi 116. Rabbimiz diyor ki ey İsa sen mi kavmine ben üçün birim Allah'ın oğluyum dedin İsa da diyor ki haşa Rabbim hakkın olmayan şeyi nasıl söylerim ki zaten sen bunu nefsinde bilensin diyor Rabbim ve İsa devam ediyor beni katına alınca yükseltince kendine zaten onlar üzerinde hiçbir tasarrufum kalmadı burada bir peygamber bile öldükten sonra kainat üzerinde kavmi üzerinde tasarrufu olmadığını söylüyor Ayetin ikinci bölümü ise Allah'ın nefsi ey Rabbim sen nefsinde zaten bunları bilirsin diyor. Ben ancak bana emrettiğin şeyleri söyledim. Ali İmran 28 Maide suresi 116. iki tane ayeti kerime ile Kur'an'da sabit. Evet Allah'ın isimleri 99 ismi vardır isim bölümlerinde. Bunun içinde de Tirmizi de. İbn Mace'de isimlere geçmektedir. Bunu inşallah yerinin numarasını bizden alıp oradan okuyabilirsiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki Allah'ın isimlerini ezberleyerek onlara göre yaşayanın onlara onlarla amel edenin üzerine şefaatim vaciptir diyor. Rahman tüm yarattıklarına merhamet eden. Bunun bizim üzerimizdeki tesir ve etkisi nedir? Tüm yarattıklarına merhamet eden Rahim Müminlere çok merhamet eden Müminlere çok merhamet eden Diyor ki hadisi kutsi Allahu Allah'ı azze ve celle diyor Rahmeti yüz parçadır Yüz parça Rahmetinden 99'unu katında Mümin kulları için sakladı Birinde yeryüzüne indirip Bütün mahlukata taksim etti Diyor Allah'ın rahmetinin yüz parçasından Bir parçasını yeryüzüne indirmiş bütün mahlukata taksim ettirmiş. Bundan dolayıdır ki diyor at yavrusunu emzirirken ona dokunmamak zarar vermemek için ayağını kaldırır diyor. Atın emzirdiğini görenler vardır belki Allah'ın o rahmetinden dolayı yavrusuna zarar vermemek için ayağını kaldırır. Nice yırtıcı hayvanlar yavrularını dişlerinin arasında taşırlar da onlara zarar vermezler. İşte Allah'ın bu rahmetinden dolayı. 99'unda katında müminler için saklamış gafur çok bağışlayacak bağışlayan mümin kulları bir gaflete düşüp günah işlediğinde Allah'ın gafur olduğunu çok bağışlayan olduğunu nasih töbesi edildiğinde Allah'ın onu affedeceğini düşünüp şeytanın vesvesesine kapılmamalı eyvah olan ben bu günahları işledim artık Allah beni affetmez diye şeytanın vesveselerine kapılmamalı Evet muhterem kardeşlerim 99 ismi bu şekilde geçiyor Bunların ya hadis kitapları olan Hadis kitaplarından Olmayanlar da inşallah e, Bizden fotokopilerini alıp Bunları ezberlesinler inşallah Evet Bundan sonra muhterem kardeşlerim e, Geçen haftada Bahsettiğimiz gibi Ünubiyet tevhidi Ünubiyet isim ve sıfatlar Geçen hafta başladık şimdi Tamamladık ve ulûhiyet tevhidi. Bu tevhide aynı zamanda ibadetler tevhidi deniliyor. İbadetler tevhidi. Allah'ın ilahlığı ile alakalı ibadetler tevhidi. Bu konuda inşallah Mekkeli müşriklerin durumlarına bakacağız. Bundan sonra onların düştükleri belalara biz düşmemeye gayret edeceğiz. Mekkeli müşriklerin ulûhiyet tevhidini de rububiyet tevhidini de bildikleri amel ettikleri fakat Bununla beraber müşrik ve kafir olduklarına dahil inşallah delilleri sunacağız. Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerin Allah'ı bildiklerini, burladıklarını şöyle haber veriyor. Bakınız Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyor, burlıyor, onu tevhid ediyorlar ama buna rağmen hala müşrik ve kafirler bu yönüne dikkat çekeceğiz ki onların düştükleri belalara biz düşmeyelim. Mekkeli kafirlerin Allah'ı bildiklerine dair Kur'an-ı Kerim'deki ayetler. <gülüyor> Deniz'de şiddetli bir kasırda gelip onları her tarafa salladık, sallayıp dalgalanıp sarsıldığı zaman ve çepeçevre kuşattıklarında bu tehlikeden kurtulursak Andolsun olsun ki şükrederiz ve ona ortak koşmayız diyorlar. Yunus suresi ayet 22 Mekkeli kafirler Denizde bir dalgaya, bir kasırgaya Vastladıklarında ne diyorlar? Andolsun ki diyorlar biz bu dalgadan, denizden kurtulduğumuz zaman şükredenlerden olacağız. Ve Allah'ı büyüleyeceğiz. Yunus Suresi ayet 20 için. 2. ayet. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a halis kılarlardı diyor. Subhanallah Gemiye bindiklerinde karadaki putlarının, ilahlarının ona yardım, onlara yardım edemeyeceklerini anladıkları için gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a hız kılarlardı. Ona yalvarırlardı. Fakat onları karaya çıkarıp kurtulunca da hemen ona ortak koşarlardı. Ankebüt suresi ayet 65. Bu ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki biz denize, gemilere, teknelere bindiğimiz zaman tek olan ilahtan isterdik karaya çıktığımız çıktığımız zamanda lat mena uzadan isterdik diyor. Kafirler sıkıştıkları bir zaman Allahu azza ve celleyi ne yapıyorlar? Birliyorlar. Bu delillerde Mekkeli müşriklerin sıkıntı anında Allahu azza ve celleyi birlediklerini, birledikleri ve onu bildikleri açıkça görülmektedir. Mekkeli müşriklerin ikinci olarak da Rablerini tanıdıkları muhakkakça onlara yani müşriklere sorsan bekleri ve yeri kim yarattı diyeceklerdir ki Allah Zümer ayet 38 o müşriklere biliyorsanız söyleyin dünya içinde bulunanlar kimindir diyeceklerdir ki Allah'ın sakın yazmışsınız büyük günün azabından bunlar Allah'ındır diyeceklerdir o halde ondan korunmuyor musunuz de biliyorsanız söyleyin her şeyin maliki mülkü yöneteni sahibi elinde tutanı koruyup korlayanı kimdir diye sorsanız diyeceklerdir ki Allah o halde sakınmaz mı siziniz Suresi 84'ten süresi 89'a kadar kardeşlerim göründüğü gibi Mekkeliler Allah'ı biliyorlar sıkıştıkları zaman da duruyorlar ama Rabbimiz hala bunlara neden müşrik demiş İleride bunları anlatacağız o müşriklere de ki sizi gökten rızıklandıran kimdir Allah'ın rabblik sıfatı. Hulubiyet dedik ya. Rızıklandıran kimdir? Yedi, e, kollarımızın, gözlerimizin sahibi kimdir? Ölüden ölü, ölüden ölü çıkaran kimdir? Desen, diyeceklerdir ki Allah'tır. Yunus suresi ayet 31. Göründüğü gibi o müşrik kafirler Allah'ı biliyorlar. Belli konularda da bilmiyorlar. Yunus'deki insanlar gibi. Geçen haftaki konuda kişiyi kurtaran şey bilmek değil, birlemektir kaydesini burada tasavvur edin. Kişiyi kurtaracak olan şey bilmek değil, birlemektir. İşte bu konuyla, o konu bu konuyla bağlantılı. Evet muhtemelen kardeşlerim, çok şaşıracağız ama Mekkeli müşrikler namaz da kılıyor. Mekkeli müşriklerin namaz kıldığına dahil değiller. Onların Beytullah'ın etrafında namaz kılmaları Allah katında Usluk çalıp er çıkmaktan başka bir şey değildir. Enfal suresi ayet 31. Bu adamlar namaz da kılıyor. Namazları neden geçerli değil? Kendi istek ve arzularına göre namaz kılıyorlar. Enfal suresi ayet 35. Ebu Hurayra'ya sordu. Abdullah İbnü Samit radıyallahu anh dedi ki ya Ebu Zer. Peygamber Aleyhissalatu vesselamla karşılaşmazdan önce kaç yıl önce namaz kılardın? Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Allah'a yemin olsun ki ben peygamberle karşılaşmazdan İslamiyeti tanımazdan önce bile 3 yıl önce de namaz kılardım diyor. Bakın İslam dinini tanımamış, peygamberle karşılaşmamış, dini duymamış ama 3 yıl önce diyor namaz kılardım. Niçin kılardım diyor. Bakın bir de niçin kılardım. Yalnızca Allah için kılardım diyor. Subhanallah. Sahih-i Müslim 7. cilt Hadis numarası 2473. Bu adamlar Allah'ı tanıyor. Namaz da kılıyorlar. Mekkeleri oruç tuttukları, oruç da tutuyorlar. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Demiştir ki cahiliyet devri ahalesi Aşure günü oruç tutarlardı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye geldiğinde Mekke Medine'lilerin oruç oraj oruçlu olduğunu görüyor. Niçin oruç tutuyorsunuz? Allah için. Ve bugün Musa'nın denizden kurtulduğu gündür. Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür. Onun için Muharrem'in dokuzunda oruç tutuyoruz diyorlar. Bu hadis sahil islim. Hadis numarası 1226 namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Mekkelilerin hac yaptıkları, hac dağıtıyorlar. Ey iman edenler. Müşrikler ancak o pisliktir. Onlar için bu yıllardan sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Yani Artık onları hac yapmak için oraya sokmayın. Kafirler oraya gelip tavaf ediyorlar, hac yapıyorlar. Rabbimde diyor ki onlar birer pisliktir. Onları bu yıldan sonra artık Mescidül Haram'a sokup çabeyi tavaf ettirip hac yaptırmayın. Tevbe suresi ayet 28. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Cahiliye kadınları, cahiliye kadınları Çıplak oldukları halde çabeyi taaf edip ibadet ederlerdi. Kadına bakanlar olunca da bakın cahiliye kadınları çabeyi çıplak taaf ediyorlar, ibadet ediyorlar. Kadın şöyle derdi onlara bakanlara Allah'tan korkun ben sadece Allah için taaf ediyorum. Çıplak olmanın gayesi ise hucudun ızdırap çeksin de Allah katında daha çok ecir ve sevap alayım. Daha fazla ibadet ediyor Daha işkence çekiyor Ama Rabbim buna müşrik ve kafir diyor Çünkü Allah ondan böyle bir ibadet istemiyordu İbadetin geçerli olması için iki kayda vardı Allah'ın emrettiği Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselamın da Tarif ettiği şekilde olmalıydı Bunların Peygamberlerinin tarif ettiği şekilde olmadığından dolayı Allah buna müşrik ve kafir diyor Hadis, Müslim 8. cilt 3028 numaralı hadis. Evet, Mekkellerin mescit yaptıkları, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hac yapıyorlar, e, o, e, bu da yetmiyor, mescitler de inşa ediyorlar. Bu konuda Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor, müşriklerin kendi küfürlerine, kendilerine şahit iken Allah'ın mescitlerini tamir etmeleri hakkında hakları yoktur. İşte onlara bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onların ateşten bir elbiseleri vardır. Tevbe suresi ayet 17. Tefsirinde de şöyle diyor. Müşriklerin diyor yaptıkları mescitler Allah katında şunun gibidir. Bir orak düşünün orakçı. Sapını ürten yeni takmış öküzleri koşmuş sapıtı ürütüyor. Toz haline getirmiştir diyor. Allah o azze ve celle şiddetli bir kasırda gönderir. O çiftçinin o şeyini sapını Sulara döker de ondan faydalanamaz. İşte müşriklerin yaptığı mescitlerde Allah katında böyledir. Toz haline gelmiş ve uçurmuştur diyor. Tevbe suresi ayet 17. Müterem kardeşlerim, mescitte yapıyorlarmış. Mekkeliler kurban kestikleri, Mekkeli müşrikler kurban da kesiyormuş. Belki birçoğumuz şaşırıyoruz şimdi. Adamlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, hac yapıyor, ee, namaz kılıyorlar. Eee mescitleri yapıyorlar. Artı bu da yetmiyor gibi da kesiyorlar. E, Allah'ın yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Zannınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılanlar ortaklarına ulaşıyordu. Ne kötü hüküm verdi kafirler. En'am suresi ayet 133 gibi iki hayvan ayrılardı. Bunu Allah için kesiyoruz derlerdi. Bunu da şunlar şunlar için hayırlı insanlar için kesiyoruz derlerdi çünkü bunlar bizi Allah'a yaklaştıran insanlardır diyorlardı yatırlara ve kendilerince hayırlı görülen insanlara da kurban kesiyorlardı diyorlardı ki Allah için kestiklerimiz bunlara ulaşır bunlar için kestiklerimizse Allah'a ulaşmazlar ne kötü hüküm veriyordu kafirler En'am suresi ayet 136 Mekkeli müşriklerin adak adadıkları Übeydüllah radıyallahu anh şöyle dedi. Bana Nafir radıyallahu anh haber verip şöyle haber söyledi. Ömer radıyallahu anh ya Resulallah ben cahiliye devrinde mescidi haramın içinde bir gece itikaf etmeyi Süleyman Allah itikaf edecek. Bak Ramazan'ın son 10 gününde sari ibadete haz kılınan bir itikaf. Itikaf etmeyi adak adamıştım. Şimdi ne yapayım diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Helal olan doğru olan Adamı yerine getir diyor Müslim 5. cilt 1656 numaralı hadis Mekkellerin köle azat ettikleri Sahibi Arda Onlar diyor Allah rızası için Köle azat ederlerdi Yaşlılar kadınlar Veya merhamete gelip Allah için köle de azat ederlerdi Buhari 3. cilt 1361 numaralı Hadiste bunu zikrediyor Peki mutlaka kardeşlerim, adamlar şu anda imanın ve İslam'ın şartı olan her şeyi yerine getiriyorlar. Bu insanlar neden müşrik ve kafir oldular? Niye Allah'u azze ve celle e, bunlara kafir dedi, müşrik dedi, dinden çıktınız dedi e, ve ebedi cehennemde kalacaklarını haber verdi? E, fetret devrinde olan iki kişi rüstesna bunların çoğu kafir olarak geberdi ve kafirlerden oldular. Bunların sebebi hikmeti neydi? Bunları inşallah yine Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Bunların başına gelen bu tehlikeler, belalardan kendimizi korumak ve kurtarmak için bunların bunlaraz kafir eden, müşrik eden sebeplerden uzak duralım inşallah. Şimdi geriye kalan hususu daha doğrusu izah edilmesi gereken nokta acaba Mekkelilerin kusurları neydi ki Allahu Teala onların müşrik? kafir, dinsiz olarak ve kendisine savaş açmış olarak nitelemiştir. Başka bir ifadeyle bu insanların Allah'ı kabul edip bu kadar inanç ve amellerine rağmen sarıkları gerçekten diz kapaklarına, sakalları, göğüsleri doldürdüğü halde bu insanlar nasıl bir belaya düşmüşlerdi ki Allah'ı Azze ve Celle bunlara Kafir ve müşrik diyor. Saçları, sakalları, sarıkları, cübbel, cübbeleri, namazları, oruçları, hacları, zekatları, mescitleri, onarmaları, adak adamaları, Allah için köle azat etmeleri. Bütün bunlardan sonra nasıl bir belaya düşmüşlerdi ki Allah bunlara kafir ve müşrik demiştir. Şimdi bu soruların cevabını Kur'an ve sünnetin temiz sayfalarından inşallah araştıralım, okuyalım ve öğrenelim. Yani Allah'a daha fazla yaklaşabilmesileri, bilmek için amacıyla bir takım salih kabul edilen kimseleri Allah'a kendi aralarında vasıta ediniyorlardı muhterem vadeşerim. Kendi aralarında salih olarak evliya ve veli olarak düşündükleri ve neticede de öyle olan o insanları bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye veli ve dost ediniyorlardı. Bundan dolayı da yaptıkları bu kadar amel ve ibadetler Boşak çıkmış ve Allah onlara kafir demiştir. Rabbimiz bu konuda kitab-ı keriminde şöyle buyurmaktadır. İyi bilin ki halistin Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek dost edinmeyin. Biz bunları sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye vesile ediliyoruz diyenlere gelince şüphesiz ki Allah onların arasında ayrılığa düştükleri şeylerde hüküm verecektir. Allah yalancı ve kafirleri doğru yola iletmez Zümer suresi ayet 3 Bunların belası neymiş muhtemelen kardeşlerim Salih, veli, evliya, din adamı dedikleri insanları Allah'a kendilerini yaklaştırsınlar diye Veli ve dost ediniyorlardı Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran velilerimizdir diyorlardı Rabbimiz de bilesiniz ki iyi bilin ki Halis din Allah'ındır ondan başka veli ve dost edinmeyin diyor. Bunu edinenleri Allah'a kıyamet günü yaptıklarını aralarında hükmedecektir. Allah yalancı kafirleri doğru yola iletmez. Biz bunları veli ve dost ediniyoruz kelimelerde yalan. Nefislerinden kaynaklanan bir şey. Kolayına kaçtıkları için bunu yapıyorlardı. Zümer suresi ayet 3 Halbuki Allah Allah'ın yanında onu yaklaştıracak diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım edemezler. Değil onlar kendilerine yardım etmek, kendileri de yardıma muhtaçtır. Senin beni ve dost edindiğin, beni Allah'a yaklaştıracak diye düşündüğün kişiyi kim Allah'a yaklaştıracak? Ahkaf suresi ayet 28 Kur'an ve sünnette Mekkelilerin araya vasıta olarak koydukları bu kimselerin geçmişte yaşamış salih kabul edilen kabul edilen insanlar olduğunu da yine Kur'an haber veriyor. Muhterem kardeşlerim Mekkeli müşriklerin salih, veli ve evliya diye kabul ettikleri bu insanları geçmişte gerçekten salih ve veli ve evliya olduğunu yine Kur'an haber veriyor. Gördünüz mü? Lat, menat ve üçüncüleri olan Uzzayı Necim suresi 19-20 Bunlar lat, menat ve Uzzayı ne yapıyorlardı? Bunlar bizim velilerimiz, salih insanlarımız. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye vesile ediniyorlardı. Rabbinde Necim suresinde gördüğümüz müllat, menat ve üçüncüleri olan Uzzayı Necim suresi 19-20. Guğari İbni Abbas'tan şu rivayeti nakletmiştir. Lat, hacılara su ikram eden geçmiş fetret devrinde fıtratını korumuş, geçmiş dine göre yaşayan ...haca gelenlere su ikram eden... ...bir veliydi diyor. Bu insan diyor... ...haca gelenlere suyla... ...sivik bulamacı... ...undan kaynatılmış, undan yapılmış... ...bir bulamaç, bir yiyecek ikram ederdi... ...Allah için. Bu hadis Sahih Buhari... ...10.cik... Şey, ...4085 numara hadis... ...Menat'a gelince... ...şimdi biz Lat-Mena uzayı ne zannediyorduk... ...tahtadan, tahtadan, taştan o olmuş... Mutlar zannediyorduk. Ama bunlar normalde Kur'an'ın ve sünnetin haber verdiğine göre neymiş? Veli ve evliyalarmış. Evet bunun haberlerinde bize yine Naslar Kur'an ve sünnet veriyor. Menat'a gelince o Mekke ile Medine arasında Kubeyd Dağı'nın yanında Müşalla mantısında idi. E, Kuzeyt ve Esraç Harrac kabileleri Cahiliye döneminde ona Tanzim ederler. Tanzimde bulunurlardı. Ve Kabe'ye hac etmek üzere giderlerdi. Derlerdi ki menatı ziyareti etmeden onu taf etmeden Kabe'ye gidip taf edersek hacımız kabul edilmezdi. Muhterem kardeşlerim günümüzde bu yok mu? Haca çıkıyor buradan başlıyor bilmem nereleri taf edip gezip ziyaret etmeden hacim kabul olmaz diyor. Onlar da aynı. Bu salı insanın gidip buna tanzim etmeden bunun etrafını tav etmeden hacımız kabul olmaz diyorlardı hadis sahibi hari 10. cil 4807 numaralı hadis İbni İshak ise sırasında der ki Araplar çabe ile beraber putların edilişleri bu yerlerde Kabe'yi tanzimde bulundukları gibi tanzim ederlerdi Veli ve evliyalarının türbe ve kabirlerine uğra uğrarlardı Kabe'ye gö gösterdikleri tanzimi oraya da gösterirlerdi. allah Azze ve Celle bundan dolayı onlara müşrik ve kafir dedi. İbni İshak'ın sireti 1. cilt 187'de. Görüldüğü gibi Mekkeller, Mekkellerin problemi temeli salih kullar edinip o insanlara Allah'a yaklaşmak için aracı ve vasıta edinmeleriydi. Bu temel problemlerden dolayı e, dolayı. Dolayıdır ki Allah onlara Müşrik ve kafir demiştir Evet birinci olarak şöyledir Onlardan yardım beklerlerdi Bu salih insanlara nasıl tanzim ederlerdi Neler yaparlardı Bir onlara Onlardan yardım beklerlerdi Ve onlardan hayır ve iyilik geleceğine itikat ederlerdi Bunun için belki Yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler Onlar Kendilerine yardım edemezler tersine kendileri onlar için hazırlanmış birer askerdir Yasin suresi 74-75 Mekkeli müşriklerin o kadar amellerini batıl eden şey neymiş kendilerince veli ve salih sayılan insanlara tanzim ederler Allah'a yaklaşmak için vesile edinilermiş bu tanzim ve vesilelerden birisi onlardan yardım beklerlerdi onlara saygısızlık edindiği takdirde de işlerinin kötü gideceğini çarpılacaklarına inanırlardı Yasin suresi 74-75 hatta bu ayetin tefsirinde şöyle diyor onların üzerine o kabirlerin türbelerin üzerine bir sivri sinek konsa onu kaldırmaya dahi güçleri yetmezken onlardan ne yardım bekliyorsunuz afedersiniz diğer cinler konuyor üzerine pismiyor gidip sen yıkıyorsun ayette diyor ya bilakis siz onların koruyucu askerlerisiniz ya senin korumana muhtaç onlar taştan tahtadan yapılmış şeyler belki de çok özür dilerim Cenabet birisi yapmış gidip oradan o taştan tahtadan yardım bekliyorsun Rabbim de Yasin suresi 74 ve 75. ayet kermede kafirler olarak niteliyor çünkü bu yardım bekleme sadece Allah'a has bir ibadettir evet Allah'ı bırakıp da kıyamet dünya kadar kendisine cevap vermeyecek şeylere yal yalvardılar bunu yapanlardan daha sapık kim olabilir ki Allah'ı bırakıyorsun kâinatı yalvardığını da yaratan Allah'ı bırakıyorsun ondan yardım istemeyi ona dua etmeyi bırakıyorsun Rabbim diyor ki kıyamete kadar sana cevap veremeyecek insanlara türbelere taşlara yalvarıyorsun bunu yapanlardan daha sapık kim olabilir ki Ahkaf suresi ayet 5 halbuki biraz önce de ayetlerde zikredildiği gibi bu kimseler Denizden sıkıntıya uğradıklarında da Allah'tan yardım istiyorlardı. ya Yurus, e, 22 Ankebut 65'te geçtiği gibi. İşte burası yolların ayrıldığı noktadır muhtemelen kardeşlerim. Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor: Ey Muhammed sen bile Allah'a şirk ve ortak koşsan ziyana uğrayanlardan olursun. Şah damarını koparırım kimse sana yardım edemez diyor. Peygamberine söylüyor. Demek ki Mekkelleri kafir eden, müşrik eden şey şirkmiş. Şu vasıtalar vesileler, yaklaşmalar, yardım istemeleri Allah şirk olarak niteliyor. Peygamberi şey Allah'a şirk asla koşmaz. Allah'u azze ve celle en sevdiği kulundan örnek veriyor. Diyor ki bakın benim peygamberimi böyle uyarırken siz kimsiniz? Mutlaka kardeşlerim ikinci tanzim şekilleri ise onlara... Şefaatçi kabul ederlerdi Birinci ne yaparlardı Tanzim anlamına gelen yardım beklerlerdi İkincisi neydi Onları şefaatçi kabul ederlerdi Derlerdi ki bunlar hıyamet günü bizim şefaatçilerimizdir Kurtarıcılarımızdır Cübdesinin altına bizi dolduracak Allah'ın izniyle kurtaracak Bakalım bu konuda Rabbimiz kitabında ne diyor Onlar Allah'ı bırakıp Kendilerine ne bir fayda ne de zarar vermeyen şeyleri şeylere ibadet ediyorlar. Bakın eee şefaatçi kabul etmeyi Rabbimiz ibadet ibadet sayıyor. İbadet ediyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Ve bunlar bizim bize şefaat edecek diyorlar. Haşa Allah'ın gökte ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorlar? Allah'tan böyle bir söz mü aldılar? Bunlar bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Haşa Allah bilmiyor mu bunların sözünü? Yunus suresi ayet 18. İkinci ayet. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünmeyen şeyler olsa bile mi bunu yapacaksınız? Zümer suresi ayet 43. Yoksa bu şekilde bir şefaat anlayışı Kur'an'a ve sünnetin batıl gördüğü Bir şefaat anlayıştır Çünkü Allah kimden hoşnut olup kimden olmayacağını Kimi şefaatçi kabul edeceğini Kimi etmeyeceğini Allah haber veriyor Allah'ın haber vermediği şeye Sen mi bilip de bu bizim şefaatçimizdir Diyorsun Bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir Allah'tan başka Ne gökteki bir melek ne de yerdeki bir peygamber size nasıl şefaat eder? Subhanallah. Zümer suresi ayet 4. Onun izni olmadıkça hiçbir kimse şefaat edemez. Yunus suresi ayet 3. Onun şefaati, şefaat için izin vereceği kimseler sözünden hoşlandığı kimseler peygamberler olacaktır. Taha 109. Kendilerine şefaat etme yetkisi verilen kimseler Allah'ın izniyle Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat edeceklerdir. Enbiya 28. Allah'ın izniyle, bir de Allah'ın izin verdiklerine şefaat edilir. Kafasına göre değil. Eğer ki kafalarına göre olsaydı, peygamberin ilk şefaat edeceği kişi, ancası Ebu Talip. İbrahim'in ilk şefaat edeceği kişi, kendi deyiniyle babası. Mut'un ilk şefaat edeceği kişi, karısı. Mum'un ilk şefaat edeceği kişi, oğluydu. Allah'ın izniyle ve Allah'ın izni verdiklerine şefaat ederler. Enbiya 28. Aynen az önceki bahsettiğim şeyi anlatan Nuhari 14. Cilt 6464 numaralı hadiste. İşte bu şartlara uygun bir şefaat anlayışı Mekkeli müşriklerin şefaat inancının batıl olmalarından dolayı onları kafir, müşrik, dinsiz ve Allah düşmanı olarak ...lasıflandırmaya sebep olmuştur. Evet mütelep kardeşlerim... ...üçüncü olaraksa ...bu insanlara tanzim anlamına gelen... ...şekilleri, şeyleri... ...onlara aşırı bir şekilde... ...sevgi ve saygı duyarlardı. Onlara... ...aşırı bir şekilde sevgi... ...ve saygı duyarlardı... Bakalım bu konuda Rabbimiz kitabında ne diyor? İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka eşler tutarlar ve Allah'ı haşa seviyorlar gibi onları severlerdi. Sevgi kelimesi neydi muhtemel kardeşlerim? İtaat ederlerdi. Sevgi deyince dinde itaat anlaşılıyordu. Ne diyor? Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsinler. Yani burada diyor ki Rabbimiz... İnsanlardan öyleleri vardı ki Allah'a itaat ettikleri Kadar insanlara da itaat ederlerdi İnsanlara da itaat ederlerdi Ya adama ayet okuyorsun Subhanallah ya Bizim üstad diyor bunu bilmiyor muydu diyor Hadis okuyorsun Bizim şef bunu görmemiş miydi diyor Ya kardeşim ayet aha Yeri sayfası numarası açmışız Haşa bu bilmiyor muydu diyor İşte Allah diyor ki Allah gibi onları da severler Din sohbetlerinde Allah'ın kelamı ve Allah'tan çok değer verdikleri insanlar anlarlar diyor. Evet. Oysaki müminlerin Allah'ı sevmesi çok kuvvetli ve şiddetlidir diyor. Her şeyden daha fazladır. Bakara suresi 165. Rabbimiz de Güldürdüğü gibi Mekke'lileri Allah'ı sever gibi araya vasıta koydukları kimseleri seviyorlardı. Yani onlara tanzim ediyorlardı. Onlara aşırı sevgi bezliyorlardı. Onların doğru dediklerini doğru yanlış dediklerini de yanlış kabul ediyorlardı. Rabbimiz kitabında bunların bu hareketlerini Allah'tan başkalarını sevmek olarak nitelendirmiştir. Peki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Siz din adına din adamlarına uyuyorsanız peygambere tabi olun. Peygamberden getirdiklerine tabi olun ki Allah'ın sevdiğiniz iddianız gerçek olsun. Ve Allah da sizi sevsin. Kul in kultum tuhibbuna allahu fetteluni muhbibikullullahu ve yakfır <gülüyor> lakum vuludakum ve allahu gafur rahim. Ali İmran ayet 31 Beden yerden diyor bir, bir kısım insan Geldiler dediler ki ey Muhammed Vallahi biz Rabbimizi taparcasına Seviyoruz çok seviyoruz haşa Rabbin karşıda bir cisim değil ki Allah'sını seviyorum ediyorum diyesin Allah'ı sevmek neyle gerçekleşiyor Ayetin devamında eğer siz Gerçekten Allah'ı seviyorsanız Benim getirdiğime tabi Olun ki Allah da sizi sevsin Bir insanın Allah'ı sevip sevmediğini Allah'ın kitabına Peygamberin sünnetine tabi Olmayla tespit edilebilir Ali İmran suresi ayet 31. Ali İmran ayet 31. Üçüncüsü, sevgide aşırı gitmeleri. Allah'ı sever gibi, Allah'ın kitabına itaat eder gibi o din adamı evliya dediklerine itaat ediyorlardı. Dördüncü olarak onlar için kurban keserlerdi muhterem kardeşlerim. Dördüncü olarak da o değer verdikleri insanlara ve onların kabir ve türbelerine ne yaparlardı? Kurban keserlerdi. Mekke'lerin şirklerine vesile olan arızalardan birisi de kabir ve türbelerde yatan o kimseler için kurban kesmeleridir. Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdık zannederlerdi. Bu Allah'a bu da ortaklarımıza yani veli ve evliyalarımıza derdi derlerdi. Ayinliler Allah'a kesilenler Velilerimize ulaşır, velilerimize, dostlarımıza, din adamlarımıza kestiklerimizse Allah'a ulaşmaz derlerdi. Ne kötü verdi kafirler. En'an suresi 136. ayet. Bu ayeti kerimenin tefsirinde İbni Kesir Rahimullah şöyle söylüyor. İbni Kesir Rahimullah haber verdiğine göre Abdurrahman İbni Zeyd Ebu Eslem taifesinden şöyle der. Allah için ayırmış olduklarından Her kestikleri Allah Allah'ın ismiyle Birlikte diğer ilahların ismini de Anmaktaydılar Peygamberlere salih insanları da Allah'ın ismiyle Beraber zikrederler Bismillah bu peygamberimiz için Hasan için Hüseyin için Ali için Çok acı ama Şu kurbanda imamlardan birisi iman olan bir insandan konuştu. ben dedi iki kurban Aldım Birisi dedi Allah'a Diğerinde dedi Allah'ın sevdiği Hayırlı kullarına silsile olarak 11 kişi yazmış Ne kadar acı Bir olay İbri kesir 6. cilt Sayfa 2839'da Bakın bu bu Allah'a bu da e, şu, şu velilerimize Cümlesini İbri kesir nasıl ayırıyor Bu Allah için derlerdi Allah'ın ismini anarlardı Allah'ın isminden sonra da Salih insanların peygamberlerinin, velilerin isimlerini de anarlardı diyor. Ve derlerdi ki bu Allah için, bu da bunlar için. İbni Kesir 6. ciltte Enam 136 ayetin tefsirinde. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah şöyle buyurdu. İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. İslam'da kabir yanında hayvan kesmek yoktur. Bu Yahudilerin adetleridir. Her kim onların adetlerine göre hareket ederse Allah onlara manet etsin diyor Evet, bugün bizse kabir ve velilerin türbelerinde horoz mu kesmiyoruz, tavuk mu kesmiyoruz, koç ve kurban mı kesmiyoruz? Kardeşim niye evinde kesmiyor? Bırak sen kabirleri, arabasının tekerine kesiyor. Evinin temeline kesiyor. Ya o kardeşim niye böyle yapıyor? Allah için kesiyor. Allah seni sokakta, kırda görmüyor mu illa arabanın tekerine? Onun için Allah'tan gayrısına kurban kesmek şirktir, küfürdür. Ayni Mekkeli müşrikleri Şirke ve küfre götüren hallerdir. Ebu Ebu Davud'un 4. cilt bu da e, 3222 numaralı hadis. Ebü e, Ebü şöyle dedi: Cahiliye döneminde kabirlerin yanında sığır veya koyun kurban ederlerdi. Dinimiz bunu bize haram kılmıştır. Sakın sakın sakın diye bizi bundan uzaklaştırmıştır. Görüldüğü gibi bu hususta da Mekkelilerin haddi aşmış Allah için olan kurban ibadetini kendilerince hayırlı ve salih insanlar olarak isimlendirdikleri yerlere bu ibadeti yapmışlardır. Bunda da haddi aşmışlardır. Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etsin. Sahih-i Müslim 6. cilt 1973 numaralı hadis. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet etsin İmza sahih-i müslim 6. cilt 1978 numaralı hadis peygamberimizin hadisi evet muhtemelen kardeşlerim 5. olarak mükellerin böyle belaya düşmelerine sebep olan şey onların adına yemin ederlerdi onların adına yemin ederlerdi Kuran çapsın, ekmek çarpsın kitap çarpsın, veli çarpsın, Şeyhül azam çarpsın, abdülhalir Geylani çarpsın, Allah'tan gayrısı adına yemin ederlerdi. Bakalım bu konuda peygamberimiz neler söylüyor. Yine bir hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Kim yemin eder ve yemininde lat ve uzza hakkı için der ve Kendince başka şeyleri karıştırırsa Allah'tan gayrısını ilah etmiş olur. Sahih Buhari 10. Cil 4806 numaralı hadis muhtemelen Kardeşlerim. Peygamberimizin sözü. Resulullah kim Allah'tan gayrı lat, uzza ve mena veya kendince başka şeyler adına yemin ederse Allah'tan gayrı yemin ettiğini ülah etmiş olur diyor. Mühari 10. cilt 4806 numaralı hadis. Yine bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Aziz ve celil olan Allah sizleri babalarınızı yemin etmenizden müdahil etmiştir. Sakın yemin etmeyiniz. Yine bir hadislerinde buyurdu ki aziz ve celil olan Allah sizleri babalarınızı ne babalarımızın adına yemin etmenizi haram kılmıştır. Müslim 5. cilt 1646 numaralı hadis. Bu ve emsali delillerden Mekkelilerin kendilerince veli ve evliya saydıklarına yemin etmelerinden dolayı da şirk batağına düşmüş ve ebedi olarak cehennemi oylamışlardır. Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: Her kim Allah'tan başkasının adına yemin ederse kafir veya müşrik olmuştur diyor. Süfhanallah. Şu yemin şeyine bakın muhterem kardeşlerim. Artık sen namaz kıl oruç tut hac yap zekat yap ver ne yaparsan yap. Allah Resulü buyurmuştur ki her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur. Hadis sahih Tirmizi 3. cilt 1500. 74 numaralı hadis-i muhterem kardeşlerim Yine bir hadis-i şeriflerde Allah Resulü şöyle buyurmuştur Allah'tan başkasının adına yemin eden Şirke düşmüştür buyurmuştur Tövbe etmeden o hali üzeri ölürse Ebedi cehennem ateşindedir Ahmet bin Hanbel'in hüsnedi Birinci cilt hadis numarası 47 Bu hususta teyit eğil Kimselere düşen yeminlerinden Allah'ın adını zikretmesi ve Allah'tan başkasının adına Yemin etmemesidir Yemin şekli ise Şöyledir Vallahi billahi tallahıdır Vallahi billahi tallahıdır Bunları tek tek de Üç cümle halinde de Yemin edilebilir Malınızı satmaktan dolayı Yemin etmeyiniz Rızkınızı çoğaltmaz Ancak bağırıp çağırdığınız Yanına kalır Vallahi billahi tallahıdır Yemin denil Nehal 49 Yusuf 91 Enam 23 Ayrıca bir yeminle alakalı bir hadis-i şerif Kişi Yemin Yemin ettiren niyeti üzeredir Bir mevzuyu sana sundu Yemin edeceksin Niyetini başka tutarak yemin edemesin Kişi sana ne niyetle yemin ettiriyorsa O niyetledir diyor Bu adam bana ne niyetle yemin ettiriyorsa Odur Ben bunu aldatayım Başka niyetle niyetleneyim şeklinde olmuyor. Buna da dikkat etmek lazım. evet muhtemelen kardeşlerim. Mekkeli müşrikleri bu kadar ibadetinden sonra müşrik ve kafir eden şeyler neymiş? 6 tane konuyla sıraladık. Onları kafir ve müşrik eden şey. Evet. İsim ile müsemma arasındaki fark Bunu isim ve sıfatlar tevhidinde Özet olarak gördük Bunu özet olarak zikredeceğim Kafamızda kalsın ee, Konuyla alakalıdır inşallah İsim ile müsemma arasındaki fark Bille Bize Allah'u Azza ve celle Alim sıfatı vermiştir Şimdi isim ve sıfatlar sohbetini nasıl okuduk Allah iki gözüyle görür İki eliyle tutar Parmağı var ayağı var, muzul eder iner, çıkar bu şekilde isimlendirdik Kur'an'dan, sünnetten bunların ayetlerini okuduk şimdi bir de bu konuyla alakalı isimimiz benzemesine rağmen içeriği, müsemması farklı olduğuna dair birkaç ayetten hadisten delil vereceğim ki yanlış saplantılara katılmayalım çünkü Allahu Azze ve Celle bize isimlerini benzetmiştir isim benzerliği vardır ama müsemması, içeriği çok farklıdır bu konuyla alakalı birkaç tane ayet hadis zikredelim de inşallah yanlış anlamayalım. Allah Azze ve Celle bize alim demiştir. Alim sıfatı sıfatıyla sıfatlandırmıştır. Çünkü Rabbimiz bu sıfatı kendisi içinde kullanmıştır. Şöyle o her şeyi bilendir Enam suresi ayet 101. Allah alimdir her şeyi bilendir Bu ayeti kerimede de Allah'tan en çok alim kullar korkar Zariyet suresi 28 Enam suresi 101 Görüldüğü gibi Allah kendine de alim demiştir Kullarına da alim demiştir Şimdi kullarının alimliğiyle Allah'u Azze ve Celle'nin alimliği bir midir? Kulların alimliği Allah'ın ona öğrettiği kadar Allah'ın alimliği ise şanına uygun Şeytan diyor size bir vesvese verirse bu isimlerden dolayı sıfatlarının benzeme müsenmasının benzemesi konusunda değil ki amin tu billahi ve Bu kelime o vesveseye kefaret olur diyor. Yine bir ayet kermede biz onu alim bir erkek evlat olarak müjdeledik Zariyet süresinde ayette kullarını da alim sıfatı olarak sıfatlandırmıştır. Burada alim sıfatı Kuluna da, ismi kuluna da vermiştir. Kendisine de vermiştir. Yine bir ayet-i Rabbimiz ve yine Allahu Teala şefkat ve merhamet sıfatı, sıfatıyla in, inanan, inandığını inanan kullarını şefkat ve merhamet olarak vasıflandırmıştır. Ve yine kendisi içinde inanan kullarına şefkat ve merhamet göstereceğini zikretmiştir. Tevbe suresi ayet 117 O onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Ayetiyle de kendisini şefkatli ve merhametli olduğunu söylemiştir. Tevbe suresi ayet 128. Görüldüğü gibi kullarına şefkat ve merhamet sıfatı vermiştir. Rabbimizin de şefkat ve merhamet sıfatı vardır. Allah'ın şefkat ve merhamet sıfatı şanına uygun kullarınınsa şefkat ve merhamet sıfatı Allah'ına takdir edip verdiği kadar. Tevbe 128, Tevbe 117. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Allahu Teala rahmetini yüz parça yaptı. Konunun başından da zikrettiğimiz gibi. Birini yeryüzüne indirdi. 99'unu da kendi katında mümin kullarına sakladı. Rabbimiz Kerim kitabında kendine nef nefsini işitir ve görür sıfatıyla sıfatlandırmıştır. Nefislerde olanı. İşitir ve görür ve kendini nefsiyle e, sıfatlandırmış. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Lokman 28 Kulları için de şöyle demiştir. Biz insanı halden hale geçirdiğimiz, karışık bir lütbe yarattığımız ve onu işitici ve görücü yaptığımız, yaptığımızdır diyor. Nisa 2 Kendini de işitir görür diyor. kulların da işitir görür. Kendinin işitme görmesi kendi şanına uygun. Kullarının işitme görmesi ise Allah ona takdir ettiği kadar. Ali İmran suresi ayet 2. Evet kullarına hayat sahibi diyor. Rabbimiz kendine de hayat sahibi diyor. Kullarına parmağı var diyor. Kendinin de parmağı var diyor. Kulları görendir diyor. Kendisi için de görendir diyor. Kullarına işitendir diyor. Kendisi için de işitendir diyor. Rahman olan arşa istiva etti oturdu kuruldu diyor. Kulları için de biz seni bir tahta oturduk. Cudu dağına istiva edip oturttuk şeklinde. Mahlukata bir gemiye bile oturma sıfatı veriyor. Allah'ın yücelik işi, oturma sıfatı kendi şanına uygun. kullarınınki kendi şanına uygun. Bu şekilde... İsim ve sıfatlarda böyle değerlendireceğiz. Sadece bize benzeyen yerler neydi? İsimlerin, müsamması farklıydı. Ki Allah'ın şanına uygundu. Bu konuda daha biraz uzun ama biz bunu kısa keselim. Tevhidi konularda, ruhü isim ve sıfatlar, ulûrriyet konularında, bu konuda zikredilen kelimelerin manası. bu kelimelerin yerlerini oturtmadan bu teyhidi yani Allah'ı bir yana söz konusu olamaz. Tevil, sözü çevirme, sözü ayırma manaya, mana verme kalkışma, yorumlama ve ayeti zahiri manasından farklı yerlere çekme anlamındadır. Allah'ın isim ve sıfatlarını birisiyle konuşurken bu bir insan zahiri ise sözü çevirir, buna tevil denilir. İşte ya bu ayetin tevile ihtiyacı var. Yani şöyle diyor bu sözü evirip çevirip değiştirmek gerekir. Bundan sakınmak gerekiyor. Allah kitabında kendini nasıl vasıflandırdıysa öylece iman edilir. Keşfi benzetmek, benzetme ve vas vasıfe saymak. Bir şeye benzetmek. Bunun Allah'ın isim ve sıfatlarında anlatırken sıfatlarından bahsettik. Onun sıfatları ne yapmaz? hiçbir mahlukata benzemez hiçbir şeye benzetemeyiz çünkü bir ayet-i kerimede Allah hiçbir şeye benzemez diyor tahrif harflerin yerini değiştirmek bozmak ibarelerin manasını değiştirmek başka taraflara ettirmek, buradan da sakınmak gerekiyor gerekiyor. tahrif edilirse işte efendim bunu bilmiyordu da bunun başına vav gelecek vavın üstüne elif koyulursa üstün koyulursa bu anlama gelir sanki haşa peygamberimiz o ayeti bilmiyordu onun neyle anlamalıyız? Hadisiyle anlamalıyız. Sana bana oraya unu koyarsan, unu koyarsan, unu çıkarsan diye tarif etme yetkisi vermiyor. İstila oturma, yerleşme, kurulma, karar kılma anlamlarına geliyor. İlhat, eğriliğe, eğriliğe sapma, eğirme, eğilme ve eğriliğe sapma. İlhat, ...Allah'u Azze ve isim ve sıfatlarını... ...kabul ederken, ihtikad ederken, yaşarken... ...ilhada dalmamalıyız. Eğilme ve eğilmeye dalmamalıyız. Nasıl geliyorsa... ...ispat, olumlu anlatılmaları... ...yani nasıl olumluysa... ...nasıl Rabbim kendisini... ...isimlendirmişse, vasıflandırmışsa... ...o şekil... ...anlatmalıyız. İspat etmeliyiz. Müsemmel, isimlendirilen şey... E, ...temsil, bir şeye örnek verme evet bu konuyla isim sıfatları konusuyla alakalı geçen terimler de bunlardan ibaretti. velhamdülillahi rabbil alemin Rabbimiz okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince yaşamamızı bizlere nasip etsin bize kendisinin razı olacağı şekilde kendisini birlememizi nasip etsin ve bundan dolayı da bizlerden razı olsun amin bu konuyla alakalı soracağınız şeyler varsa sorun Bu. Şimdi Kurban demiş ki, peki mesela özellikle şu ortamlarda <gülüyor> mesela peki bir değeri ne? Ya da Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam diyor ki, Allah ile pazarlık etmeyin. Önce bu pazarlık yasak oğlum askerden gelsin sana kurban keseceğim bana bir ev verirse Allah kurban keseceğim araba alırsam kurban keseceğim buna benzer pazarlıklar önce yasak buna rağmen bir pazarlık yapmışsak buna adak deniliyor bir adak adadıysak o evin temeline arabanın tekerine değil de sadece Allah rızası için kesip yiyip ve ikram etmemiz gerekir ama evin temeline işte bu Bismillah evim için Evime söylemiştim şeklinde değil Böyle kesilirse orada namaz da Kılınmaz o kuru o kesilen Hayvanın eti de yilmez Bilmeyerek yemişsen Bu müstesnadır Buyurun Birinci sohbette yoktun tabi Şimdi Büyük Lugat kitabından ee, bunun manalarını önce birinci sohbette yaptık. Vühudiyet ve uhûniyet şer'i anlamdadır. Tevhidi lugavi ve ıslahı manaların, lugavi olarak tevhid tenhil mezdinden bir lugavi olaraksa tahriş bir mezdinden kılmak, bir kılma anlamındadır diyor. Tevhid bir kılma lugat şey, şer'i olarak bir kılma anlamındadır. Birleme anlamıdır. İslahi olarak tevhid Allahu azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve ulûhiyetinde birleme manasına gelmektedir. İslahi olaraksa tevhid Allahu azze ve celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında bir kılmak anlamındadır. Mesela Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hangi tevhid cüzüne girer bu? İbadetler cüzüne girer. Ulûhiyet tevhidi cüzüne girer. Bunları işte ayır eder İyyâkena abudû ve iyâkenestâin Yalnız senden yardım isterim Yalnız sana kulluk ederim Hangi tevhid mezdine giren? Kulluk, ibadet, ününiyet tevhidine girer İbadet tevhidiydi dedik Ama e, öldürendir Hiç kimse ölümsüz kılmadık Hangi tevhide girer? Ününiyet tevhidine Öldüren, dirilten, namuru yağdıran Rızkı çıkaran, ölüyü dirilten Kainatı tasarruf eden Tasarrufu elinde olan Rübüviyet tevhidine. Yani okunduğu zaman bu ayetleri ayırt edebilecek kadar bu konuda malumatlanmamız lazım. Tevhid, mühavir ve ıslahı manaları birleme anlamına geliyor. Birleme, bir kırma. Bir de ayrıca bir bölüm var. Bunu birinci derste yaptık. Mesela Allah gaybı bilir. Sofisi'den, da, tevhid-i de herkes neler Allah gaybı bilendir der. Peki, Sofi ile tevhid ehlini elini burada ayıran şey Ne? İspat ve nefli dediğimiz kayda Şimdi Allah'ın gaybı bildiğini ispat ediyor Arkasından ne diyor Benim şefim de Gaybı bilir Allah bildirirse bilir diyor. Hani La sade Allah'tı Ondan gayrıları hayırdır Diyor ki falan efendinin kitabına Hizmet edersen rızkı çoğaldır Hani rızık veren rezak Allah'tır. Bak tasdik var Allah'ın rızk olduğunu tasdik ediyor Allah'tan gayrı rızık vereni Neflet etmiyor iptal etmiyor işte bir manasına teyhidin birleme anlamı bu geliyor. Yani birleyeceksin. Hem tasdikte hem nefhide birleyeceksin. Fiillere mi girelim, fiillere mi tasdik Bu bir üniyet, isim ve sıfatlarda, tümünde. Mesela Allah görendir. Allah gören kimse yoktur. Allah işitendir, Allah gibi Allah gaybı bilendir, Allah gibi gaybı kimse bilemez. Ne yaptık? Isim ve sıfatlarında birledik. Allah gaybı bilir, benim şeyhim de bilir. Allah kalpleri bilir, benim şeyhim de bilir. Allah gece ne tarafa yattığını bilir, benim şeyhim de bilir diyor. İsim ve sıfatlarda ne yaptı? Birlemedi. Dolayısıyla ki tevhid birleme manasına geliyordu. Şimdi tevhidi gerçekle, yani birlemek için iki kural geliyor. Bunun birisi ispat. Neydi ispat? Allah'ın ispatlarını bilir. Allah Allah'a Nefi anlamına. Bu ikisi bir arada tehdit gerçekleşiyor. Yani bir, Zaten la ilahe illallah bu işte Allah'tan başka ilah yoktur diyor. İllallah illa odur diyor. Yani olur, kimseye aldıramaz. Rızık verir. Allah'tan verir. Rızık kimse veremez. İnsanı öldürür. Allah'tan verir. Kimse öldüremez. Bu şekilde. Ve diyor ki e, rabuta tanımında şehrin diyor Vermiş olduğu yükleri diyor şehrin seni görürcesine ibadet etmendir Görevini yerine getir Rabuta <gülüyor> <Tanım. gülüyor> Bak şimdi anlarda da bu adam yani dayıda Ama nefide sıkıntısı var bu bütün insanlara Başlangıç İspatla oluyor Önce ne ediyorsun. Allah'tan gayrı belge bilen, rızık veren, öldüren, dirilten, kainatın tasarruf eden, ee, yağmuru yağdıran bütün bunları ne İllallah. Yalnız ondan başka kimse. Mesela adam diyor ki Allah dilerse diyor benim şeyhim gaybı bilmez mi diyor? Ha, gaybı şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun. Allah'tan gayrı gaybı kimse bilmez diyor. Şimdi Allah gaybı bilir mi soruyorsun adam? Ne diyor? Yok, yok. Tabii Allah gaybı bilir. Bunun sıkıntısı nereden? Gayib sıfatını Allah'tan başkasına da vermez. Evet, evet, evet, evet. Tabii. Allah'tan Bu nasıl olur ya Şimdi diyor imanın şartlarını İslamın şartlarını sayerken ne diyoruz <gülüyor> Namaz kılmak, oruç tutmak Hac yapmak, kurban kesmek Namazı biz Allah'tan başkasına Kılabilir miyiz <gülüyor> Namaz gibi kurbanda aynı ibadettir O kurbanı da başkasına kesemeyiz Çünkü bak diyoruz ki namaz kılmak oruç tutmak, hac yapmak, zekat vermek bu aynı namaz gibi bir ibadettir nasıl ki namazı peygamber aleyhissalatu vesselam bile namazı e, kime namaz kılıyordu Allah'a kılıyordu yani Allah'tan gayrısına namaz kılamasın, aynı namaz gibi ibadettir diyor ki benim namazım ve kurbanım ancak alemden rabbi olan Allah'adır diyor, nasıl ki namazı kılamıyoruz Allah'tan başkasına kurbanı da Allah'tan başkasına kesemiyoruz, orucu da Allah'tan başkasına tutamıyoruz Haccı da Allah'tan başkasına yapamıyoruz. Bunlar Allah'a has olan ibadetlerdir. Bu insan bilmeyerek bunu yapmışsa tövbe edip işte o alim kişi de Allah'a yapmak zorunda bunu. O alim kişi de bunu Allah'a yapmak zorunda. Kendisi başkasından bunu kabul etmemesi gerekiyor. Değil al alim kişi. hayatta olan ölülere bile yapıyor. ...mesela ben gördüm... ...Premi Hazretlerine getirmiş kurban kesiyordu... ...ya o Piremi Hazretlerinin ölümünden... ...416 sene sonra o türbe yapılmış... ...belki de dediğim gibi... ...cenavet biri yapmış... ...işçilerden biri mi? taş... falan dağdan filan taştan getirdikleri bir taş... ...ya salak ona... ...hani çocuklukta bir şey yapmadı... Bir arkadaşla konuşuyorum da İdris abi ona gülüyor şimdi. Doğru. Ya diyor sen çocukmuşsun, plan seni çarpmamış yoksa Vallahi çarpardı diyor. Bizim bu Çınar abi. Ya tabii. Bir arkadaş diyor Ahmet. Ahmet var ya. Ne zaman diyor Çınar yıkıldı diyor. Du'a Çınar, işleri alt üst oldu diye. Dedim o salakçılar dedim koca duaçlarının işlerini düzene sokuyormuş da kendini niye yıkılmadan kurtarmadı? Hakat demedi yani ya? Yani bak şeye bak inence koca duaçlarının işlerini yönet düzene sokuyormuş. Kendisini yıkılmadan kurtaramıyor. <gülüyor> evet. Yine <gülüyor> Şimdi Mi? O bir şey diye, öyle mi? eve kesmeyeceksin Baba, yok yok ev alırsan mesela ne ı Allah için yanılaştırlar Cenab-ı Allah keseceksin yani. işte önce şey, ya, sağ var ya. diyor ki Allah ile pazarlığa girmeyin bu adak pazarlık oluyor ama bilmeden girmişsin demişsin ki Allah'ım bana bir hayırlı bir ev nasip et ben senin için bir kurban keseceğim o ev için evin temelini evin e, duvarına kanını manını sürmeden sadece Rabbim sana şükürler olsun bana bunu verdin deyip o yaptığın adaktan dolayı, yani. o adağını yerine getirmelisin. Eğer o ev için kesersen, şimdi mesela bir mesela ev aldım mesela şükür olsun sana yarattın yani kurban kesten gider olur mu yeterse? Yani? Şükür işte yani, adamızsan. Ev aldıktan sonra. Ay ev aldıktan sonra. Ev sonra yani ev aldıkları... Bak öncesi niyet ediyor, yasaklıyor diyor ki Allah'yla pazarlığa girmeyin. Öncesi yasak. Şu anda bu hadisi duyduktan sonra böyle bir adak adayamazsınız Ama duymadan adamızsanız. Diyor ki hayırlı adaklarınızı Kur'an sünneti olarak uygun olanı yerine evet, getirin, tamam. olmayanı ye şey yapın diyor. Yerine getirmeyin. Yok, abi, diyor ki Sizin evi, evi, var, evi yani. satın aldıktan sonra ya bu ev Allah bana ihsan etti. Ben de Allah'a bir Allah rızası bir kurban kesip şöyle milletiyi i̇şte altında altında bir şey yatıyor. Yani altında o evin korunması şu bu yatıyor. Böyle bir şey yatıyor. Hoş görülmüyor bunlar. Sen keseceksen kes yardım. Evet. Dağıt evet. ye, iç ama niye illa ev için yani yine altında bir pazarlık var tamam. Kazım Karabekir'den biri aradı hocam diyor kız diyor biriyle konuşuyordu karıya dedim ki vallahi kız kaçarsa seni boşarım kız diyor kaçtı karıyı boşadım ne <gülüyor> <La> yapayım diye. <gülüyor> şeye sormuş bir uğur diye bir zındık var orada ona sormuş demiş ki boşaman lazım adağını yerine getireceksin karıyı boşamış Tabii canı acımaya başlamış bir hafta o gün sonra Beni arıyor ne de yapayım <gülüyor> Dedim ömür boyu Bekar kalacağım başkasıyla da evlenemez <gülüyor> Yapma ya diye <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadiste ne diyor Adatlarınız hayırlıysa Kur'an sünnete uygunsa yerine getirin Değilse vazgeçin iki gün oruç tutun Yani ya Allah hoşnut olur mu? Yani bir tehlike artı ikinci tehlikeyi yapıyorum. Biri kız kaçırmış, kaçmış, o Allah'ın sevmediği bir şey. Artı karayı boşuyorsun, o Allah'ın hiç de sevmediği bir şey. Allah hoşnut olur mu? Şeytanın çok sevindeyiz. Çünkü burada yemin babandan aynı şekilde duruyor. Tahrim suresinde, peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam, cariyelerinden birisi Maria denilen birinin odasına giriyor. Hanımlar bunu kıskanıyor. Allah Resulü Maria'nın odasından çıkınca, diyorlar ki, ey Allah Resulü Maria sana ne yedirdi? Ağzın çam kokuyor, şey... ...Maria bal yedirdi diyor... ...Ey allahı Resulü diyor... ...Maria'nın arısı çam balı yapmış... ...Ağzın çam kokuyor... ...Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki... ...Ben bir daha diyor bal yemeyeceğim... ...Bunun üzerine Tahrim süresi 1-2-3. ayet iniyor... ...Ey Muhammed Rabbin seni affetsin... ...Rabbin'in sana helal kıldığını... ...kendi nefsine neden haram kılıyorsun... ...Allah sana o hanımı helal kılmış... ...sen kız kaçarsa boşayacağım diyor... ...sahip çık... <gülüyor> ...ve bunun karşılığında 3 gün oruç tut diyor... <gülüyor> Yani Allah'ın sevmediği bir şeye bir an bilmeden, nefsine uyarak bir yemin edersen, bir adak adarsan, Allah'ın sevmediği bir şeyse, yapılmasıyla Allah'a hoşlanmayacak bir şeyse onun karşılığında 3 gün oruç tutarsın. Yemin dahi olsa. Olabilir. Kulus, hata ederiz. Böyle bir şeye düştüğümüz zaman. Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyse ondan vazgeçeriz. Oruç tutarız. Bak bakın Tahrim 3. ayette Burada 3 <gülüyor> Valla karıştırdım bir bakalım da 3 gün gibi geliyor Şeye üç, e, Yemine 3 gün 2 <gülüyor> <gülüyor> gün de karıştırmış ol Bir baksın tahrim 3 1-2-3 şey, <gülüyor> Tamam eksikse bir tane daha tutarsın <gülüyor> <gülüyor> Olabilir Karıştırmış olabilir Tevhid meselesinde e, Peygamber'e e, Allah-u başka gaybı sen şey bilmediğine inanacağız. öğreneceğiz. Bir peygamber Efendimize bildirdiğine ne tarafından? Bilmiyorum. Şimdi bir iki tane ayetten okuyayım inşallah. Şey Cins suresinin son ayetinde onu söylüyorlar. Allah diyor dilediği peygamberine şey e, seçtiği elçilerden ve melekler, meleklerin, meleklerin yağdır, yağmur yağdırması. Değil mi? Böyle konuştuk ama bak bunlar var ha. Okuyayım Tarih Suresi Oku Ey Peygamber Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendilerini için haram kılıyorsun Bununla eşlerini hoşnut mu etmek istiyorsun Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir Allah yeminlerinizin kefaret, kefaretle çözülmesini size meşru kılmıştır Allah sizin mevdanızdır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hikmet sahibidir. Peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O da o sözü diğer bir eşine haber vermiş. Allah da bunu peygamber, peygamber açık, açıklayınca o bunun bir kısmını bildirmiş. Geçti konu. Bir, bir kısmını da bildirmekten vazgeçmişti. Peygamber bunu eşine haber verince eşi de bunu sana kim haber verdi demiş. Peygamber de her şeyi hakkıyla bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Bu da gün olarak e, te, hadisinde geliyor işte. Bir, birinci ayeti bir de oku bakın. Ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine niçin haram kılıyorsun? Bununla eşlerini hoşnut mu etmek istiyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Hadisinde geliyor. Üç gün geliyor. Üç gün, üç gün. Üç gün. Bismillahirrahmanirrahim. De ki Allah'tan başka göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse gaybı bilemez. Nemil suresi ayet 65. De ki Allah'tan başka göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse gaybı bilemez. Önce şimdi nef ediyor, tenkit ediyor, bilemez diyor. 2. Allah inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. Temizi pisten ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah dilediği peygamberine vahiy ederek bildirir. Vahiy. Peygamberine vahiy ederek bilir. Ali İmra 179 Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı o bilir. Düşen yaprağı yerin karanlığını olan tan yeri yaşı kuruyu apaçık kitapta ancak o bilir. Enam suresi ayet 59. O gaybı bilendir. Kendi görünmez bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçilerine peygamberlerine gaybı gösterir. Çünkü onların önünde ve arkalarında koruyucu melekler vardır. Cin 26-27 Bu hadislerin e, tefsirinde şey, bu ayetlerin tefsirinde hadislerde de şöyle diyor. i̇bn Ömer radıyallahu şöyle buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gaybın anahtarları beştir. Her kim bu beş şeyi bildiğini iddia ederse Allah'a yalan uydurmuş, Peygamber'e ileri de inkar etmiş olur. Bir, yarın ne olacağını hiçbir kimse bilemez. İki, rahimlerde olup biteni şeyi hiçbir kimse bilemez. Rahimlerde olup biteni. Şimdi bugün filme çekiyorlar, kız mı erkek mi söylüyorlar? Burada kastettiği o ceninin oluşmadan önceki hali. Cenil oluşmuşsa zaten gaybiyetten çıkmış. O meleğin girişini, ruh üfleyişini onları kastediyor. 3. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. 4. Keza hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. 5. Hiçbir kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilemez. Her kim bunları iddia ediyorsa Allah'a iftira etmiş Peygamber'e indirileni de inkar etmiş olur Lokman suresi 34 Sahih Buhari 2. Cilt 990 numaralı hadis Bir aşure günü cariyelerinden olma kız çocukları def çalıp oynuyorlardı Aşure günü kız çocukları def çalıyor oynuyor Kadınlara def çalıp oynamak caizdir Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da koltuğuna yaslanmış onları seyretiyordu bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu içeri girdi. Kız çocuklarına gidin çıkın buradan niye, niye neşeleniyorsunuz diye seslendi. Kız çocukları da şöyle dedi. Yarın ne olacağını bilen bir peygamber yanımızda. Neden neşelenmeyelim? Allah'ın Resulü yerinden düzelerek susun. Allah'tan gayrı yarın ne olacağını kimse bilemez. Gayıttır ve bunun anahtarı da Allah katındadır. İbn-i Maca 5.cil 1897 numaralı hadis. Her kim yarın ne olacak şeyi haber verir olduğu iddia ederse muhakkak ki Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur. Müslim birinci Cilt, 1770 numaralı hadis. Şimdi gelelim Allah dilerse kaydısına. Mesela düşünün ki bir kız çocuğu bir bayan hamile olarak karşımıza geldi bekar. Ne deriz ne oldu deriz. Derse ki Allah diledi de oldu ne diyebiliriz? Bir şey diyemeyiz. Eğer öyle bir kaydıyla. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah her şeyi bir kader üzere yarattı. Bir tertip düzen üzere yarattı. Ta ki aklınız karışmasın. Böyle Allah dilerse Meryem Aleyhisselam gibi kız çocukta kocası samile kalabilir. Onun için Allah bizi yanırtmamak için her şeyi bir kader üzere kılmıştır. Evet. Yağmuru yağdıran Yağmur emrini Allah Azze ve Celle demiştir sebepler vardır. Melek kamçısını atar. Diyor ki hadis şerifte o göğün gürlemesini bilir misiniz? diyor. O meleğin diyor kamçının şakırdatmasıdır. O diyor bulutlara vurur ve yağmuru boşaltır. Bulutlar yürüyüp, rüzgar esik bulutlar yürüyüp kamçı şakırdadıysa gayıplıktan çıkmıştır. Sen bile der ya bu e, bak işte yağmur yağacak veya parçalı bulutlu. Yani o bulutun yürümesi yağmuru toplaması, rüzgarın taşıması göğün gürlemesi gayıplıktan çıkmıştır. Orada kastettiği daha önceki durumları Allah'tan gayrısı. Mesela Allah dilemiştir ölüm anın gelmiştir. Bacadan düşmeyi arabanın çarpmasını vesile eder. Aslında öldüren Allah'tır vesile araba olmuştur. Bunun gibi. Ama normalde öldüren Allah'tır. Çünkü diyor ki kişinin eceli geldi yani ne bir saniye ileri ne bir saniye geri alınmaz. O zaten ölecektin ama vesile ya o insan oldu vurdu öldürdü ya o araba çarptı veya düştün öldün vesile olmuştur. Ama öldüren Allah'tır. Vesile de o vasıta olmuştur. Işte. Neyse. Böyle bakmalıyız. Ee, yarının ne olacağını veya gaybın e, işte Lokman suresi 34. ayette gayb anahtarı 5 olduğunu bunları Allah'tan gayrı kimsenin bilemeyeceğini söylüyor. Bazı şeyler bize göre gayb olur. Mesela Cuma suresi 9. 11. ayet kermede cinlerden diyor bazıları çıkıp semada oturak yerlerinde otururlar diyor. Allah Azze ve Celle diyor emir meleklerine bir şey emrettiği zaman o cinler diyor lafı çalıp diyor lafı kapıp yeryüzündeki büyücülere getirirler diyor. Onlar da haber verirler diyor. Ulan yarın şöyle olacak. Normalde Allah'ın ilminden çıktığı için gayıplıktan çıkmış. Meleklere bildirmiş, cinler duymuş. Bize göre gayip o ama hala Allah kat, şey, Allah katından çıkmıştır. Gayıplıktan çıkmıştır. Yağmuru yağdır meleğine haber vermişse gayıplıktan çıkmıştır. Sadece Allah'ın ilminde olan şey gayiptir. Selamlarım. Melek gaybı almıştır O gayb haberini almıştır Gayipten çıkmıştır ee, Ve yerdeki cinlere e, Büyücülere getirir haberleri Yarın bir bakarsın söylediği şey olur O normalde sana bana gayıptır Ama olay gayıptan çıkmıştır İşte Safa süresinde de diyor ki Gitmesini istemediğimiz diyor Bir haberi götürürse o cinler diyor atarız diyor yıldızı vururuz diyor kendisini takip eden bir ateş parçasıdır o